971. konu, Huzeyfe bin Yeman'ın tevazu, Hazreti Ömer bir valiyi, bir idareciyi gönderdiğinde, oranın halkına, bu adamın sözünü dinleyiniz, sizin için adaletten ayrılmadıkça ona itaat ediniz, diye yazardı, Huzeyfe'yi medayine vali tayin ettiğinde ise, bunu dinleyiniz, ona itaat ediniz, sizden ne isterse veriniz, yazmıştır. Böylece Huzeyfe, Hazreti Ömer'in yanında bir merkebe binerek, sırtında eğer olduğu ve da bulunduğu halde, medayine vardığında, toprak sahipleri ve köy ağaları onu istikbal ettiler, onun elinde bir ekmek ve etli bir kemik vardı, eğerli bir merkebin sırtında onları yiyerek geliyordu, böylece Ömer'in emirnamesini medayin halkına okudu, halk sen ne istiyorsan söyle bakalım, dediler, Huzeyfe, sizden şu yediğim yemeği istiyorum, onu bana vereceksiniz. ''Bir de sizinle kaldıkça bu merkebimin yemini vereceksiniz.'' dedi. Böylece Allah'ın dilediği kadar medayinde kaldı. Sonra Ömer kendisine bir mektup yazarak Medine'ye davet etti. Hazreti Ömer'e Huzeyfe'nin geldiği haberi verilince, gitti, yolunun üzerinde bir yerde pusuya yattı. Ömer onu yanından geçerken görünce dikkatle baktı ve nasıl gönderdiyse, öyle döndüğünü gördü. Hemen kalkıp onun boynuna sarıldı. Ve sen benim kardeşimsin, ben de senin kardeşinim dedi.